Hayırlı sabahlar arkadaşlar <gülüyor> Rabbimize hamdü senalar olsun ee, Bir yeni günün sabahında daha bir araya geldik ee, Bizim klasik metinlerimizden birisini okumak için buradayız ee, Cenab-ı Hak en doğru şekilde anlamayı ve anlatabilmeyi nasip etsin Eee Zaman zaman kendime bu işi niye yapıyorum diye soruyorum. Ee, geçen gün bir sevdiğim bir ailemizden bir genç e, şey dedi. E, bu kadar bilgiye nasıl dayanıyorsunuz? Yani nasıl böyle okuyup okuyup böyle öğrenip ondan sonra da rahat rahat bir şey yokmuş gibi yaşayabiliyorsunuz? Sanırım e, işte o rahat yaşamayı temin edebilmek için öğrendiklerimizi e, bir şekilde paylaşmak gerekiyor. Yani kendim için yapıyorum muhtemelen. Sizleri zaten tanımıyorum çoğunuzu. İnşallah faydadan hali değildir. İnşallah sadece bir rahatlamadan ibaret değildir. O bile olsa yani bilgimizin işte ulaşabildiğimiz bilginin paylaşılarak çoğaltılması bile olsa faydadan hali olmayacağını düşünüyorum. Rabbimiz bizim ummadığımız başka hayırları da bu vesileyle lütfetsin inşallah. Şimdi bugün e, efendim Hikemi atayiye dayız, Hikemi atayiye günümüz bugün. E, biliyorsunuz Ataullah İskenderi'nin e, çok klasik, e, çok iyi tanınan bir metni ve e, onu şerh eden e, efendim Kastamonlu Seyit Hafız Ahmet Mahir Efendi'nin e, şerhini biz okuyoruz, sufi yayınlarından şu kitabı yani okuyoruz. Çünkü pek çok şerhi var. Biz bunu tercih ettik. Bütün hepsini de incelediğimizden değil ama bunu daha böyle aktarılması daha kolay bulduğum için bunu tercih ettik. Ve dördüncü hikmetteyiz. Efendim sözü hiç uzatmadan çünkü çok kıymetli şeyler söyleyecek bugün. Biraz tartışmalı, biraz böyle şaşıracağız. Benim gördüğüm şu ana kadar arkadaşlar bizi ters köşe yapan bir kitap bu böyle bütün bildiklerimize aykırı şeyler söylüyor gibi geliyor ilk başta. Fakat aslında bizim zihnimizdeki o dine ait inanç ve bilgi örüntüsündeki boşlukları ince ince doldurduğunu düşünüyorum. Bu benim kanaatim. Böyle bizim ihmal ettiğimiz, atladığımız, gözden kaçırdığımız yerleri böyle ince ince dolduruyor hikeme Atayi'ye. Bu açıdan bir de böyle düşündürüyor. Yani bir dakika burada ne demek istedi? Yani bu e, gerçekten böyle demiş olabilir mi? Şu anda ilk anladığımı mı söylüyor e, diye üzerinde yazdıklarının üzerinde düşündürüyor. E, bu aslında biliyor musunuz? Bugün e, bilhassa sosyal medyada da çok ihtiyacımız olan bir bakış açısı. Yani böyle ilk anladığımız, her zaman bizim e, ilk anladığımız o kişinin kastettiği olmayabilir... Hani üzerinde düşünmeden hemen yargıya varmak ve hemen arkasından da çok çirkin bazen ifadelerle böyle tektire kalkışmak karşımızdakine çok hadsizce oluyor. Ve kendimize zarar veriyoruz böyle yaparak. Çünkü muhatabımız bundan bir zarar görmüyor aslında. Kendimizi onun o ince bakışından veyahut da e, oradaki ironiden veyahut oradaki o hikmetten e, mahrum etmiş oluyoruz. Her neyse sözü yine çok uzattım giriş kısmını. Dördüncü hikmeti bir okuyalım bakalım ne demek istediğimi e, anlayacaksınız mutlaka. Diyor ki ey mürit dünya işlerini düzene koymaya çalışma onlar için tedbir alma külfetini bırak. Görüyor musunuz? Yani ilk cümleden başladı. Zira tedbir ilahi irade ve takdire bağlıdır. Yani bunu yüzeysel anlarsak ne diyor bu metin? Hiç tedbir alma, hiç çalışma, her şey ilahi takdire bağlı. Bırak yani, dünyayı bırak. E, çoğu zaten böyle anladığı için e, teslimiyeti, tevekkülü, Allah'tan razı olmayı, kadere razı olmayı çoğu kişi böyle anladığı için hani dünyayı bırakmış yani dünya ehline ve böylece ne olmuş arkadaşlar dünyayı dünya ehline bırakırsanız ahiretiniz de gidiyor benim kanaatim yani en azından kendinizi kurtarsanız bile soyunuzun sopunuzun arkadan gelen nesillerin ahirete gidiyor ben dünyası bozuk olan kişinin ahiretinin düzgün olacağına ee, şu açıdan yani dünyada fakir olan veya dünyada işleri ters giden anlamında değil yani. Dünyasını düzgün e, yürütmeyen kişinin ahiretinin düzgün olacağına çok ihtimal vermiyorum acizane. Ee, bir hocamın e, üniversitede öğrenciyken ben e, derste söylediği bir cümleyi yıllarca düşünmüşümdür. E, şöyle demişti hocamız Allah ondan razı olsun ve uzun ömürler versin. Sağlıklı uzun ömürler. E, demişti ki. İsmini de söyleyeyim, Bedrettin Çetiner Hoca. Demişti ki, e, dünyada cennete gitmeyen ahirette gidemeyecek. Bunun ne demek istediğini, kendisine de sormadım doğrusunu isterseniz. E, ne demek istediğini çok uzun yıllar e, düşündüm. Hala zaman zaman aklıma gelir ve o e, kendimce yaptığım izaha küçük düzeltmeler yaparak hala o çalışırım yani zihnen üzerinde bu cümlenin. Ee, çok e, yürekten inanıyorum ben buna. Yani dünyada seviyeli, ahlaklı, efendim temiz, nezih, efendim e, gayretli, efendim insanların baktığı zaman yani e, insanların onayına muhtaç değiliz elbette. Ama hani baktığımız zaman tertemiz böyle her yönüyle e, imrenilecek bir hayat kurmayan kişi cennete nasıl gidecek ki arkadaşlar? Cennete nasıl gidecek? Bu mitinleri böyle anlayalım yani. Tamam mı? Yoksa e, dünyayı terk etmek diye anlıyorsak çok yazık olur bize de, e, bizden sonrakilere de. Tekrar ediyorum cümleyi. Ey mürit, dünya işlerini düzene koymaya çalışma, onlar için tedbir alma, külfetini bırak. Zira tedbir ilahi irade ve takdire bağlıdır. Başkasının senin için yaptıklarını sen kendi üzerine alma ve nefsinle hareket etme. Bu biliyorsunuz giriş kısmında işte eğer kitaptan takip ediyorsanız Bolt'la yazılmış kısım Atalullah İskenderi'nin metni. Şimdi buradan sonra Mahir Efendi bize açıklayacak. Mahir Efendi de e, önce bir beyitle açıklıyor biliyorsunuz. Yani bu e, Osmanlı ulemasına ben çok hayranım arkadaşlar hem çok sanatkar insanlar, sanatla, edebiyatla çok ilk öğrencilik yıllarından itibaren haşirleşir olmuşlar, eserler vermişler, şiirler yazmışlar, divanları var, hattatlar, musiki şinaslar. Yani aklınıza gelebilecek bütün hani dallarıyla, kimileriyle daha profesyonel olarak, kimileriyle daha amatörce ilgilenmişler. Bir taraftan da ilimle, felsefeyle, yabancı dillerle yani Arapça, Farsça divanlar yazıyorlar. Son dönemde bir batı dilini Fransızca yaygın olmak üzere öğreniyorlar, felsefeyi takip ediyorlar. Yani gerçekten çok mütebahir insanlar ve yazdıkları metinler de çok kıymetli benim nazarımda. Hiç böyle şey yok yani. E, dolgu malzemesi olarak kullanılan bir cümle yok metinde neredeyse yazdıkları metinlerde. Bu bakımdan e, bilhassa o son dönem Osmanlı Ulemasının eserlerini okumayı e, büyük bir zevkle e, tavsiye ediyorum ve çok zevk alıyorum kendim. E, şöyle açıklamış Beyt de terk edip tedbirini ol müsterih emri gayrı etme cana iltizam. Terk edip tedbirini ol müsterih, tedbir almayı bırak, rahat ol. Emri gayri cana iltizam, kendine başka bir işi gerekli kılma. Yani senin yapacağın bir şey varsa işte bu tedbiri e, terk etmektir. Şimdi burada ne söyleniyor? Biz bunu bugünkü efendim her şeyi düşünmeliyim, her şeyi kontrol altında tutmalıyım, hayatımı ben planlamalıyım, işte hiçbir şeyi ihmal etmemeliyim, işte... ...jimnastiğimi de sporumu da yapacağım... ...işte beden sağlığımı da kontrol altında tutacağım... ...işte şunları şunları da öğreneceğim, okuyacağım... Ee, ...ne istersem ben, ne istersem yaparım daha ileri doğru, uçlarda... Efendim, ...insan istediği her şeyi yapabilir... ...yeter ki iste, işte işte dünya, bütün dünya sana hizmet eder falan... ...bu yaklaşıma ne kadar aykırı değil mi? Tam öbür uçta görünüyor... ...yani bırak sana ne takdir edildiyse zaten o olacak... Yani böyle zorlama kendini bu, bu şeyler için diyor. Şimdi görünüşte bakalım ne diyor bize. Ee, şimdi nesir şeklindeki şerhine geçtik Mahir Efendi'nin. Bütün yaratılmış olanlar ve bütün varlıklar hakkın varlığının karşısında bulunduklarına göre. Yani bir tarafta Hak Teala var. Onun karşısında da bütün yaratılmışlar var. Hakkın takdirine karşı Kulların tedbir almaya kalkmaları fuzuli ve akla uymayan bir iş olmaz mı? Gördünüz mü arkadaşlar? İlk cümlede şimdi konu berraklaştı. Yani hangi tedbirden bahsediyor burada? Bize bırakılmış olan, hayatın bize bırakılmış olan, bizim gücümüze, tercihimize, sorumluluğumuza bırakılmış olan kısmını değil. Hakkın takdirine karşı tedbir almak. E, bu kısmı saatlerce konuşmak isterim. Ama e, yapmayalım bunu. Gene de üzerinde birazcık duralım. E, arkadaşlar, e, kaderle savaşan her zaman yenik düşer. Ergeç kader hükmünü yürütür. Yani bunu şu ilk aklıma gelen benzetmeyi söyleyeyim. İşte denizi doldurup e, denizden çalarsan deniz ergeç onu geri alır derler. Denizi doldurup böyle üzerine yol işte bir şeyler yapıyorlar ya. Deniz er geç onu geri alır diyorlar. E, tamamen avamiyi bir örnek <gülüyor> olmuş oldu, efendim. E, yani kaderle savaşmaktan kastımız nedir? Kendi anladığım kadarını tabii anlatacağım. Yani mesela ben köylüyüm arkadaşlar. İşte geçen de birisi dedi ki. Sizin de hayat hikayetinizi dinledim bir yerde nevin beri çocayla yaptığımız e, sohbeti dinlemiş Çok etkilendim dedi çünkü dedi biz dedi bu dedi ilimle meşgul olan insanları Ben de ilimle meşgul falan değilim de işte okuyan diyelim okuyan insanları zannediyoruz ki böyle bir elleri yağda bir elleri balda hayatları çok düzgün işte böyle bir de boşluk vakitleri kalmış okuyorlar falan öyle zannediyoruz öyle olmadığını görünce de, de çok etkilendim çünkü demek ki bunu hepimiz yapabiliriz yani böyle şey gerekmiyor yani hayatın dört başı mamur olması gerekmiyor dedim kendi kendime dedi bu açıdan anlatmakta fayda görüyorum yani hangi şartlarda nasıl yapıldı bu işler yani arkadaşlar bu açıdan biyografi okumanızı çok tavsiye ederim. Eskiden tabakat kitapları denirdi bunlara. Şimdi biyografi deniyor, otobiyografi deniyor, fark etmez. Doğudan, batıdan hiç fark etmez. Alanları hiç fark etmez. Bir işte bestekar da olabilir, bir e, fen bilimleriyle meşgul birisi de olabilir. Yani Aziz Sancar'ın biyografisi de olabilir. Oktay Sinanoğlu olabilir. Hiç fark etmez yani. Ulemamızdan, sahabeden başlayarak tabakat kitapları öyle başlar. Sahabeden başlayarak bugüne kadar kıymetli sufilerden, gazilerden, şehitlerden, siyasilerden, yönetic devlet yöneticilerinden. Hiç fark etmez. Hepsinin hayatlarını okuyabilirsiniz. Yani bir hayatın size bırakılan tarafı var. Bir de size bırakılmayıp. E, metazori olarak, kader olarak belirlenmiş tarafı var işte burada kastedilenin kaderle savaşmak olduğunu düşünüyorum ben yani köylülüğü nasıl giderebilirsin ki kendinden anlatabiliyor muyum yani e, işte paşa dede tablosu satın alıp e, bir takım şey, eskicilerden salona astığımda yani ben asil bir aile olmuş olur muyum şey anlamında yani şehirlilik anlamında asalit de ayrıca tanımlanmalıdır da efendim olur muyum yani şey böyle işte falan saraylıyız biz şöyle babam işte sarayda dedem şunu yapardı yapmıştı falan diye desem olur mu yani üzerimden çıkar mı bu ayrıca bu kötü bir şey mi yani acizane kanaatim kaderde bizim için takdir edilen ve bizim değiştirmemiz mümkün olmayan kısım mı kısımla savaşmanın enerjimizi, vaktimizi, gücümüzü, psikolojik gücümüzü boşuna tüketmek olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bu işte köylülük bir derece daha kolay benimselebilir. Köylülük, şehirlilik. Ama mesela diyelim ki işte zeka ve bazı kabiliyetler. Buraya gelince biraz... <gülüyor> zurnanın zırt dediği yer oluyor burası niye çünkü herkes kendi çocuğunu Einstein falan zannediyor yani ben bu anneleri dinle, dinlemeye bazen tahammül bile edemiyorum yani hepsinin çocuğu çok zeki ya zeki falan değil işte kabul et yani işte çok zeki ama çok yaramaz ondan filan hayır zeki insan yaramaz da olur yani ben çok <gülüyor> yaramazdım mesela yani e, yaramaz olmak onu şey yapmaz anlamaktan e, engellemez Başka şeyler evet zeki olup odaklanamayan olabilir. Orada başka şeyler devreye girer. Ama hani gerçekten zeki mi bu kadar? Senin zannettiğin kadar. Şimdi ne oluyor o zaman biliyor musunuz? Hem o çocuğa eziyet ediyorsun. Hem kendi hayallerine yazık oluyor. Hem ömrünü boşa harcamış oluyorsun. Yani o çocuk daha mutlu, daha başarılı bir şekilde falan işi yapabilecekken hep zorlandığı için, daha yüksek kademelere hep çok fazla zorlandığı için efendim hiç başarılı biri olamayacağını düşünüyor. Yani kendisi hakkında kötü bir sonuca varıyor. Kendi benlik değeri çok hastalıklı veyahut da sakatlıklarla dolu oluyor. Ne bileyim işte kocasının mesleği yani kocasının mesleği sen bu adamla şu şekilde evlenmişsin. Evlendiğinde sana dedim ki yani ben çok sana çok zengin bir hayat yaşatacağım falan. Yani işte belli meslek bir meslek grubunu almak istemiyorum da yani belli ee, çoğu kadına ben bunu derim yani eşinden bazı konularda şikayet edenlere. Yani eşiniz evlenirken size böyle vaatlerde bulundu mu? Şunu yapacağız, bunu yapacağız, ben sana şöyle bir hayat sağlayacağım falan. Bulundu mu? Bulunmadı. Yani seni kandırmadı ki. Sen kendi kafanda bir takım hayaller kurmuşsun. O, ve o hayaller gerçekçi değil. Gerçekçi değil çünkü şeyi gözetmemişsin. Ee, kaderi gözetmemişsin yani onun sınırlarını gözetmemişsin o hayalleri kurarken işte arkadaşlar gerçekten çok ihmal ettiğimiz bir hususa değindiğini düşünüyorum bu metnin bir de geçen geçtiğimiz hafta Ömer Ferit Kam'ın Kam mı Kam mı bu soyadını da doğru okumayı bir türlü beceremiyorum bir gidip Osmanlıca bir sözlüğe de bakmadım ee, kam olsa gerek yani kam almak hayattan deriz ee, kam demeyiz herhalde doğrusunu bilenler yazarsa yoruma sevinirim ee, şimdi Ömer Ferit Kam var arkadaşlar bu yine Osmanlı son devir münevverlerinden onun dini ve felsefi sohbetler diye çeşitli gazetelerde yazılmış yazılarının derlendiği bir e, kitap bulmuştum bir sahafta ee, ona gözden geçirirken e, baş kısmında çok severim ben onun yazdıklarını da. Onun baş kısmında şöyle e, böyle onun e, çok söylediği sözlerden alıntılar yapmışlar. İşte bu sözleri çok söylerdi diye. Bir tanesini not ettim size de aktarayım. Konumuzda da çok yakından ilgili. Akıntıya kürek çekme, çorak yere ekin ekme dermiş. Şimdi bu benim açımdan da çok düşündürücü oldu. Çünkü ben de biraz e, mizacım icabı akıntıya kürek çekmeyi severim yani böyle tersine gitmeyi severim fakat bunun bir maliyeti var arkadaşlar o maliyet de az önce en başta söylediğim gibi zamanınızın vaktinizin ve enerjinizin çoğu kere hedefinize ulaşamadığınız için boşa gitmiş olması oluyor akıntıya kürek çektiğinizde çorak yere ekin Hani ne kastediliyor burada arkadaşlar başka bir örnek vereyim Çiçek yetiştirdiniz mi bilmiyorum. Ben biraz severim ama hep böyle çoğunlukla da hüsranla sonuçlanıyor. İşte sebepleri var. Arkadaşlar şimdi çiçek yetiştiriyorsunuz. Şu fide zayıf. Yani serplemiyor çiçek açamıyor. Açsa da böyle çok küçük efendim. Yani zayıf, kökleri zayıf falan. Gerçek bir bahçıvan ne yapıyor? Arkadaşlar, ne yapar çiçek yetiştirirken? Bu zayıf olanı da illa yaşatacağım der mi yani? Emeğini oraya sarf eder mi? Veya elindeki gübreyi, suyu, işte vaktini, çapalı çapalayacak, işte, işte bakımını yapacak vesaire. Hiç sarf etmez arkadaşlar. Zayıfları söker atar. İşte e, tabii biz insanla bunu yapamayız ama yani e, mesela olmayacak insanlarla uğraşmak. Olmayacak bu Olmayacak yani. Bununla çok uğraştığınızda bir de ona çok fazla beklenti yüklediğinizde çünkü çok uğraştığınız için çok beklentiniz yüksek oluyor. Çok fazla beklenti yüklediğinizde büyük ihtimalle hüsranla sonuçlanacak. Bu kendinizle ilgili de böyle. Yani bu işte fiziğinizle ilgili olabilir, eğitiminizle ilgili olabilir, sosyal statünüzle ilgili olabilir, hatta ve hatta manevi gelişiminizle de ilgili olabilir. Şimdi sizi... Bazı çabalarınızdan vazgeçirecek şeyler söylemek istemem. Ama ben şunu da düşünürüm mesela. Yunus Emre arkadaşlar, Tapduk Emre'nin dergahına giderken, işte hikayesini biliyoruz. Tek başına mıydı? Yani o dergahta bir tek Yunus Emre mi vardı? Tapduk Emre bir tek Yunus Emre'ye mi liderlik ediyordu, mürşitlik ediyordu, yol gösteriyordu? Hayır değil mi? Kim bilir kaç kişi geliyordu gidiyordu o dergaha. Kurulu bir dergah. Ne demek istediğimi anladınız siz aslında. Yani arkadaşlar e, aynı çabayı herkese gösterirsiniz ama onların içinden bir ya da birkaç kişi çıkar. Dolayısıyla ben emek verdiğimde mutlaka sonuç alırım diye bir şey yok yani çocuk eğitirken, insan yetiştirirken anlatırken işte ne bileyim kendinizle ilgili mesela ben, ben her sahada ben şunu yaptım demek ki şunu da yaparım falan hayır yani o sahada yeteneğin yok o sahada e, yani insan çalışmakla arkadaşlar bir e, mesafe kat eder ama çalışmakla e, deha olamaz inşallah yanlış şeyler söylememişizdir çorak yere ekinek ekmemek. Yani mesela bence eğitilecek insanları geleceğe yatırım anlamında iyi seçmek, Osmanlı bunu yapmış arkadaşlar Enderun'a nasıl öğrenci seçtiklerini, hangi kriterlerle seçtiklerini tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Bunu Beni bu yaklaşımımdan dolayı bazı arkadaşlar eleştiriyorlar ama böyle çok sevimli, sempatik bir eleştiriyle. Fakat ben yine de aynı kanaatteyim. O kanaatimi değiştirmedim arkadaşlar. Herkesin okuması gerektiğini düşünmüyorum ben. Herkesin, şimdi mesela bir furya şeklinde herkes yüksek lisans yapıyor, doktora yapıyor. Niye? Niye? Çünkü işte çeşitli şeyler söylüyorlar, sebepler. Mesela bunlardan bir tanesi, üniversite eğitiminin kişiyi tatmin edecek yeterliliğe ulaştırmamasıdır. Üniversitelerin, yani haddim aşan şeyler söylemeyeyim her neyse. Yani herkes akademisyen olunca ne olacak? E, düşünüyorum bunu. Bakıyorum yani topluma. Herkes böyle e, uzman olursa ne olacak? E, anlatabildim mi bilmiyorum Dolayısıyla herkes olmalı mı Yani tek bir fikri bire Tek bir e, cümleyi bile analiz et, etmiyorsa edemiyorsa birisi Hani ne olur çok okusa ne olur yani e, Buradan çıkardığınız sonucu bilemiyorum ama Daha fazla şey söyleyerek kendimi riske atmak istemiyorum ben arkadaşlar kaderde bizim için belirlenen o sınırları yani kişinin kendini tanımasını üzerinde çalıştığı malzemeyi tanımasını ve mesela bunun bir de tersi var arkadaşlar kendisine çok fazla beklenti yükleyenler olduğu gibi kendini tanıma konusunda çok alçak gönüllü bu alçak gönüllülük artık o kadar haddini aşmış ki nankörlüğe dönüşmüş bence haddini aşan alçak gönüllülük nankörlüğe dönüşür. E, nankörlüğe dönüşmüş ne demek yani Allah'ın verdiği zekayı, kabiliyeti imkanı, sosyal imkanları efendim e, eğitim imkanlarını, altyapısını küçümseyen ve kendini çok sıradan zanneden, çok sıradan gören insana da yazık oluyor. Bakın dikkat ederseniz. Yani kendinde çok büyük güçler vehmedenlere de ve onlara yapılan yatırımlara da yazık oluyor. Çünkü o sıradan bir insan olacak. Yine sevdiğim bir ee, yaşı büyük bizden çok tecrübeli bir dostumun sevdiğim bir sözü var diyor ki ite kaka küçük adam büyük adam olmaz diyor. Onun gibi yani ben öyle anlıyorum burada ataullah İskenderi'nin yazdıklarını ee, diyor ki e, tekrar edelim son cümleyi. Bütün yaratılmış olanlar ve bütün varlıklar hakkın varlığının karşısında bulunduklarına göre hakkın takdirine karşı yani hiçbirimiz onun e, bizim için belirlediği sınırları zorlayacak güce sahip değiliz. O Bu takdire o sahip, bu kuvvete o sahip. Dolayısıyla hakkın takdirine karşı kulların tedbir alması, almaya kalkışmaları fuzuli ve akla uymayan bir iş olmaz mı? Gerçekten bu akıl sahiplerinin haline aykırı bir davranıştan başka bir şey değildir. Çünkü işleri takdir eden Cenab-ı Hak tedbiri kendi üzerine almış Tevekkül edip işleri kendisine bırakmayı da kullara vermiş. Bunu kulluk gereği saymıştır. İşte burada biraz da bir müpemlik var. Benim acizane kanaatim bir defa en başta biz şu ayrımı yapabilmeliyiz. Benim hayatımla ilgili işte yaptığım işlerde insanlara yönelik e, karar mekanizmalarında mesela başta öğretmenler olmak üzere karar mekanizmalarında görev yapanlar e, da işte ilgilendikleri insanlara yönelik olarak bana düşenle bana düşmeyen kısmı iyi ayırt edebilmem lazım ve bana düşmeyen yani benim o konuda yapabileceğim bir şey olmayan hususları da çok net bir şekilde belirleyip o şartlar dahilinde o kişi için ne yapabileceksem yapmam lazım inşallah burası anlaşılmıştır yine çok sevdiğim bir söz var o kadar anonimleşti ki kaynağını kesin olarak bilmiyorum bir Hristiyan Aziz'e ait olduğu söyleniyor. Değişik versiyonları var. Ben de onu böyle kendimce akılda kalacak şekilde bir şiirsel bir metne dönüştürdüm. Diyor ki Tanrım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için o sabır diyorlar filan bir şeyler diyorlar. Metanet ben böyle diyorum. Ve bu ikisini birbirinden ayırt edebilmek için de feraset ver. Yani değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret. Çünkü orada, o, burada o da çok önemli arkadaşlar. Yani bir adım atman gerekiyor. Şimdi ben e, bir şehirde muhit değiştirmeye böyle adım atamayan bir insanım. Yani hiçbir değişikliği böyle çok e, büyük bir kolaylıkla yapamam. Yani... E, ne bileyim e, ayakkabıcım bile kapansa ne yapacağımı şaşırırım yani ayakkabı aldığım yer kapansa şimdi babamı düşünüyorum babam köy bizim işte Kastamam'ın bir dağ köyünde çok kısıtlı imkanlarla yaşamışlar ve oradan çıkmış gelmiş İstanbul'a ilk geldiği zamanlar yani 50'lerde 1950'lerde gelmiş tam kesin tarihi bilmiyorum e, bir apartmanın işte bir tanıdıklarının olduğu apartmanın en altında merdiven altına şöyle bir tahtayı koymuş arkasını samanla doldurmuş üstüne çuval sermiş ve orada yatıp kalkmış ilk zamanlar. Şimdi bu cesareti göstermeseydi arkadaşlar bilmiyorum ben tabii nasıl yazılırdı kader bilemiyorum ama hani o bu adımı atmasaydı çünkü bu değiştirebileceği bir şey. İnsan doğduğu yeri değiştiremez ama yaşadığı yeri değiştirebilir hicret diye bir şey var değil mi? E, bu, bu cesareti göstermeseydi ben işte o dağ köyünde e, yakacak için kışın şu anda odun dağdan kesen işte hayvanlarıyla uğraşan birisi olacaktım. Bunu kötülemiyorum yanlış anlamayın. Sadece e, bazı adımların hayatımızın nasıl değiştirebileceğini anlatmak için söylüyorum. E, bu adımı atabilecek cesareti olması lazım insanın. E, ba ama bazı şeyleri de değiştiremeyiz. Ee, babamın tabi değiştiremeyeceği şeyler de vardı. Çok uğraştı, kafasını duvarlara çarptı e, defalarca. Onları burada anlatmayayım. Şimdi dolayısıyla bunları da kabul etmesi gerekiyor. Bunlarla barışık yaşaması gerekiyor. O biraz zorlandığı için burada çok sıkıntılar yaşadı yani. Kabul etmekte zorlandığı için. E, Cemil Meriç'in için, Ümit Meriç e, söylemişti. İşte gözlerini kaybettiği zaman büyük sıkıntılar, buhranlar için yaşamış o da. Şöyle demişti, babam Allah'ın imtihanından başını dik tutarak geçmeye çalıştı. Hayır oradan başını eğerek geçebilirsin diyor Allah'ın imtihanından. Dolayısıyla onları da metanetle karşılaman gerekiyor. Yani bunu değiştiremeyeceksin. İşte bu senin evladın böyle yani. Ya da işte ne bileyim kendine çizdiğin hayatta kaçınılmaz olarak karşına çıkanlar bunlar. Yani diyelim bir savaş çıktı. İşte ne bileyim ekonomik olarak şu sınırların şunlar. Gibi. Ve bu ikisini birbirinden ayırt edebilmek. Çünkü her şeyi değiştirebileceğini zannetmek e, her defasında kafanı kayaya çarpmak oluyor. Hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini zannetmek de hiçbir adım atmamana sebep oluyor. Yani ikisi de eylemsizlikle sonuçlanıyor ve acı veriyor insana. İşte bu ikisini birbirinden ayırt edebilmek için de feraset, ince bakış, akıl e, gerekiyor. Bu dua çok hoşuma giden bir duadır yani. E, Tanrım değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için metanet ve ve bu ikisini birbirinden ayırt edebilmek için de feraset ver e, duası tam burada söylenmesi gereken bir dua olduğunu düşünüyorum. E, bu işle, işleri takdir eden Cenab-ı Hak, yani Cenab-ı Hakk'a kalan kısmı için söylüyoruz söylendiğini düşünüyorum şimdi bunun işleri takdir yani nedir bu mesela bizim cinsiyetimiz bizim milliyetimiz ırkımız yaşadığımız ülke içinde büyüdüğümüz ailemiz getirdiğimiz değiştirilemeyecek genetik özellikler yetenekler vesaire bunları takdir eden Cenab-ı Hak tedbiri kendi üzerine almış tevekkül edip işleri kendisine bırakmayı da kullara vermiş bunu kulluk gereği saymıştır yani o kısımda Allah'a bırakmak, o kısımları Allah'a bırakmak dışında senin göstereceğin çaba hep başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Orayı Allah'a bırakmalısın. Yani mesela işte çocuğumuzun karakteri, dünyaya gelecek olan çocuğumuzun yetenekleri, kapasitesi, karakterinin temel çizgileri yani. Biliyorsunuz bu konuda uçlarda iki ekol var. Biri diyor ki, Çocuk bomboş bir sayfadır sen istediğin gibi doldurursun. Yani her şey anne anne babanın elinde ve bilhassa da annenin elinde diyor. Ve böyle diyerek annelere büyük bir güya hani annelik rolünün altını çizmek için söyleniyor bu sözler ama sonra da özellikle 20 yıl, 25 yıl sonrasında o emeklerinin karşılığını alamadığını düşünen anneler için çok büyük hüsranlar, çok büyük acılara sebep olan ve altında ezildikleri bir sorumluluk yüklüyorlar, haddi aşan bir sorumluluk. Diğer uçta ise zaten Allah ne takdir ettiyse olacak. Hiç kendini yorma, hiç şey yapma, yani çabayı tamamen sıfırlayan bir yaklaşım. Aslında bu, bu ikisinin ortasında bizim biz bomboş bir kağıt olarak dünyaya gelmediğimizi düşünüyorum ben bir yazılımla dünyaya geldiğimizi ve bilgisayarımızda olmayan bir program yüklü olmayan bir programı nasıl çalıştıramazsak arkadaşlar aynen onun gibi efendim olmayan bir şeyi var etmek için de uğraşmamak gerektiğini düşünüyorum Biraz karmaşık konular yalnız bunlar işin uzmanlarıyla konuşun yani ben sadece size hatırlatmış olayım. Buna göre tedbir etmek isteyen kul kulluk görevini bırakıp Rab'lik hükmüyle ilahi kazayı kaldırmaya ve ezeli kaderle çekişmeye kalkmış olur yani e, Rab. Rab bilinci, kul bilinci demişti buna bir hocamız. Rab bilinci nedir? Her şeyi yapabileceğini düşünür. Her şey benim elimde, ben her şeyi yapabilirim. İnsan isterse her şeyi yapabilir. Bu kul bilinci değildir arkadaşlar. Bu tanrı bilincidir. Kendini tanrı gibi görmektir. Bir defa bu tanrı kafasından vazgeçmemiz gerekir. Biz kuluz. Bizim sınırlarımız var. Uğraştığımız malzemenin sınırları var. Gücümüzün yeteceği şeyler, yetmeyeceği şeyler var. Ve özellikle de imtihanı da işin içine katacak olursanız insan iddiasıyla imtihan olur. Bunları unutmamak gerektiğini hatırlatıyor bize Metin. Bu da yani kaderle çelişmeye çekişmeye kalkışırsa, ilahi kazayı kaldırmaya, imtihanlarını mesela kaldırmaya kalkışırsa helak, hüsran, uzaklık ve ayrılık sebebidir. Bu Cenab-ı Hakk'ın özel yakınlığına girmek isteyeni engelleyen şeytani bir vesvesedir. Şimdi çağımız arkadaşlar tepeden tırnağa bu şeytani vesveseyle dolu. Ee, sen, öyle ki arkadaşlar şu anda insanlar kendileri için oradan buradan seçmece dinler icat ediyorlar. Yani o kadar kendini muktedir görüyor ki neye inanacağını, neyi yapacağını, ibadetinin ritüellerini. Şimdi bu önemli değil, bu önemli. Namaz önemli değil, ahlak önemli. Öbürü diyor ki hayır namaz olmadan olmaz, ahlak o kadar önemli değil, namazla sen kurtulursun, namaz olmadan kurtulamazsın. Yani dinlerin içinden ve birleştirerek mesela işte biraz şamanizmden, biraz budizmden, biraz İslam'dan böyle kişisel dinler, kişisel inançlar oluşturma gücü dahi kendisinde görüyor. Yani dinini ve inan, dini konulardaki hakikati belirleme ve seçme yetkisini dahi kendisinde gören sen her şeye muktedirsin. Senin isteklerin önemli, senin duyguların önemli. Yeter ki iste. Sen mesela nasıl psikolojiye yansımasını söyleyeyim bunun. Sen nasıl mutlu oluyorsan senin için doğru odur yaklaşımları. İşte bunun Çağımızdaki bütün hayatın her tarafın cinsiyetini seçmeden tutun da efendim mesela diyor ki seni zehirleyen insanlardan uzak dur. Peki bu ailem ne olacak? Ailemden biri ise çok yakın sılayı rahim borcum olan biri ise ne olacak? İnsanları ayıkla çevrenden işte inancını kendin oluştur seç gibi. Hakkın zatına yönelen saliklerin yolunu kesen nefsani bir iştir böyle yapmaya kalkmak. Çok zikirle, devamlı tefekkür ve murakabe ile hasta kalpten onu çıkarmak. Yani bu kalbi hasta bir kalp olarak görüyor Mahir Efendi. Hasta bir kalp yani her şeye kendini muktedir zannetmek bir hastalık diyor. Senin kaderi değiştirebileceğini zannetmen kaderle çarpışabileceğini ve onu yenebileceğini zannetmen bir hastalıktır. Kalbinden bu hastalığı çıkar. Nasıl çıkaracaksın? Bunu da çok zikirle, devamlı tefekkür ve murakabe ile bunu çıkar. Tevhid nuruyla kalpleri, kalbi doldurarak buna çare bulmak gerekir. Hikmetin neticesi tamamen tedbiri bırakmak değildir. Bunlara konuştuğumuz için hızlıca okuyayım. Takdir hükmünü unutturan, uzun emele matuf olan tedbiri terk etmektir etmek etmelidir. Yani burada anlatılan hikmet... ...Ataullah İskender'in anlattığı hikmet... ...tedbiri bırakmak değil... ...takdiri unutturan... ...ve uzun emele mağdur. Her şeyi senin... E, ...istediğin gibi şekillendirebileceğini zannettiren uzun emele matuf olan tedbiri terk etmelidir. Tedbir geçimin yarısıdır denildiğine göre geçimini sağlamak ve yaşam sebepleri olan tabii kuvvetleri korumak ve sağlamlaştırmak için kolay bir şekilde geçim işlerinde tedbir almak hikmete ve şeriate uygundur. Şu kadar var ki hakikat erleri tedbirin bu derecesini de caiz görmezler. Yani tasavvufta yükselip hakikat mertebesine erenler bu kadarına bile yani işlerinin kendilerine düşen kısmı ile ilgili tedbirler almayı bile caiz görmezler. Hatta Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri insanların geçimini karartan, mutluluğunu bulandıran tedbiri bırakın buyurmuşlardır. Şeyh Ebul Hasan Şazeli Hazretleri de gerçi zaruri tedbir gerekli ise de tedbir etmemek için tedbir edin demiştir. Tedbirini terk eyle takdir Hüdâ'nındır. Sen yoksun o benlikler hep vehmü gümanındır diyerek son noktayı koyuyor. efendim. E, bu nokta için yani bu işte hakikat mertebesine ulaşanlar dedi ya bu nokta için ne dersiniz diyeceksiniz olursanız arkadaşlar e, benim yani buna kısa cevabım, kısa yoldan cevabım. E, o noktaya erene kadar biz bize düşeni yapmaya devam edelim derim. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın bir başka kitapla buluşmak üzere. Hayırlarla kalın.